Also se, kjeri se, A, blonde, a beyond, beyond, beyond No return, Merhaba Açık Radyo 94.9'da Erguvani Steamboat programındayız. Ben Cüneyt Cebenoğan, konuğum Mehmet Açar'la birlikte. Bugün David Lynch'in e, Lost Highway, Kayıp Otoban filmini konuşacağız. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. E, bu arada açılışta e, bir şarkı dinledik David Bowie'den, I Am Deranged. Bu filmi de açan ve de kapıyan şarkı. Onun için e, bununla başladık. Evet, senin için ne anlamı var Blue... Uh, evet, nereden çıktı? Lost Highway'in <gülüyor> <gülüyor> diye şey yapayım. Çünkü sen bayağı önem verdiğin bir film olduğunu biliyorum. Uh, bir de şunu da hatırlatayım. Biz uh, programımızda spoiler vermekten falan kaçınmıyoruz. Uh, programın uh, konu edindiği filmi dinleyicilerin uh, seyretmiş olduğunu varsayıyoruz. Ama böyle bir kısa bir özette geçiyoruz ki hani yeni seyretmemiş olanlar için. Bir hatırlatma olsun babında. Böyle ama istersen demin ki soruyla devam edelim. Ondan sonra filmin konusuna geçeriz. İlk seyretimde çok beğenmiştim. Hemen de yani o bir hafta içinde de sinema dergisine eleştirisini yazmam gerekiyordu. Yazdım. O eleştirde yayınlandı. Fakat bir hep bir eksiklik hissettim. yani O eleştirde bir eksiklik var. Benim o filmi bir kez daha seyretmem gerekiyor. David Lynch'in filmlerini biraz böyle e, gündüz düşü gibi e, uykuyla uyanıklık arasındaki bölgede geçen filmler gibi çektiğini zaten biliyordum. Hı hı. E, bunların bir kısmının e, düş yani öyle bir algı yarattığını da biliyordum. Bunel ile Luis Bunel olan akrabalıklarını falan filan da biliyordum ama e, yine de yani tek seyrede işte bir şey yazmam gerekiyordu. Hep aklımda vardı o filmi bir kez daha seyretmek. Ondan sonra bir kez daha seyrettiğimde hakikaten onun e, filmin yapısı çok e, değerli bir film olduğunu hakikaten daha böyle keşfedilecek şeyler olduğunu düşündüm. Bölümleri olduğunu düşündüm. Sonra yıllar sonra Mulholland Drive'ın e, analizini yaptığım bir e, dersten sonra bir arkadaş geldi bana. Dedi ki katılımcılardan birisi. Keşke Lost Highway'i de yapsanız dedi. Çünkü dedi Lost Highway daha böyle kendine ele vermeyen bir film dedi. Mulholland Drive. Haklısınız dedim. Hakikaten Mulholland Drive matematikse olarak daha mükemmeldir. Lost Highway'i şeydir yani David'in için çekmecesinde saklıdır birçok şey. Lost Highway'deki bir takım gizler. Evet. Linch'in çekmecesinde sadece kendi bildiği şekilde saklıdır. Lovehunt Drive'ı çözersiniz evet. matematiksi olarak birinci yarı, ikinci evet. yarı diye evet, ikiye evet. ayırıp e... her şeyi çıkar mı Lovehunt Drive'a? E. Evet. Ama Lost Highway'de o yüzden ben Lost Highway'e bir kafayı taktım. Böyle ondan sonra onu çözün ve bu yeni açtığım Mithat Alan Film Merkezi'nde Açtığım yeni seminerde de Lost Ivy'yi baştan sona bir analiz zini koydum. Benim için de iyi oldu. O analiz beni de geliştirdi. ve Hatta yani ilk 5 şey diyeyim Cüneyt. 5 seminer sonunda tam olarak her şeyiyle <gülüyor> tam olarak çözüm. Yani küçük ayrıntılarına kadar varana kadar diyeyim. genel yapısını çözmüştüm. Fakat küçük ayrıntılarına kadar belki tam çözmesi 5 semineri bulmuştur. Öyle ben de her, her yeni seyredişimde sanki sıfırdan seyrediyormuşum gibi... Oluyorum çünkü öylesine garip bir film yani öylesine tuhaf e, Unheimlich Almancası <gülüyor> bir film. E, konusunu anlatmayı becerebilir miyiz sence? Vallahi aslında beceririz. Caz müzisyeni. Evet. Güzel bir kadınla evli. Röne. Evet. E, fakat karısını kıskanıyor. Fred karısını, değil mi adamı? Evet ona, Fred. Karısının kendisini aldattığını düşündüğüne dair bir takım sahnelerimiz var. Andy ile. Evet. Sonra birden eve şeyler gelmeye başlıyor. Kasetler, video kasetler gelmeye başlıyor. Video kasetlerin bir tanesi evin dışı. 2. video kaset evin içi. 3. video kasetse yatak odası. <gülüyor> Sonra da karısı bir cinayete kurban gidiyor. Polisler de direkt olarak onu yakalıyorlar. Zaten kasede biz karısının paramparça edilmiş bir halini görüyoruz. Evet. Ve evet. başında da bu duruyor. Foto evet. duruyor. Ve ben yapmadım diyor. Ben yapmadım diyor ve o an seyirci için de aslında sinemasal mantığı takip edersek seyirci de yaptığını görmüyor. Görmüyor. Evet. Hatta o ana kadar o kaset kasetleri gönderen kişiden şüpheleniyoruz. Kasetleri gönderebilecek bir kişi de var elimizde. Böyle yüzüne beyaz makyaj yapan, bir Hollywood partisinde karşısına çıkan aynı zamanda da rüyasında karşısına çıkan böyle demonik diyebileceğimiz bir tipik bir kötü adam figürü. Evet. Yani şeytansız bir figür. Ve biz seyirci olarak diyoruz ki o anda o cinayet işlendiğinde zaten görmüyoruz karısını öldürdüğün yani polis gibi düşünmüyoruz biz seyirci olarak diyoruz ki bu gizemli bir film hı hı. E, gizemli macera filmi bu ve bunun sonucunda hı hı. E, bu cinayeti bu adamın işlemediği çıkacak bu adamın masum olduğu ortaya çıkacak yani David için sineması da bizi o anda buna inandırıyor biz hı hı. de bunu düşünüyoruz ve hı hı. E, kötü adamımız da var zaten elimizde hazır bir kötü adam da var hı hı. fakat ondan sonra filmin kırılma noktası geliyor hı hı. <gülüyor> biliyorsun adam içeri alınıyor ...giriyor ve işte bir şey sorunu var tabii. Bunun baş ağrısı, uyku, evet, baş ağrısı var. sorunu var. Ondan sonra doktora görünüyor. Doktor diyor ki yani biz de o ilacı içtiğini görüyoruz. Uyuyacaksın diyor. Uyuyacaksın diyor. O ilacı aldığı gece yine çok yoğun bir baş ağrısı var. O yoğun baş ağrısından sonra odasında yukarı sürekli ışığa bakıyor. O ışık titremeye başlıyor ve o ışıkla birlikte oda titremeye başlıyor. David Lynch filmlerinde bu karakterlerin birden titremeye başlaması... Önemlidir yani birkaç filmde de var Ve bir mavi ışık bir strop gibi yanıp Sönmeye başlıyor hı hı. Ondan sonra tak kesiliyor Çok sakin bir atmosferde hı. Dışarıdan gardiyanları görüyoruz hı hı. Gardiyanlar geliyor Ve adamın yattığı odada Bir başkası duruyor <gülüyor> Bu arada şey de söylemekte Yarar var sanırım ee, Bir sevişme sahnesi görüyoruz Rönne evet. ile Fred'in Böyle bir sırtına pat pat pat Yapıp e, Rönne'nin Önemli değil it's okay, it's okay demesi Yani bir şekilde Fred'in istediği performansını Yatakta gösteremediğini düşünüyorum Kesinlikle hem karısının Kendisini aldattığını düşünüyor hem de Karısını yatakta mutlu edemediğini düşünüyor Bir eksiklik hissediyor Şimdi burada bir de Fan fatal Meselesi var Fransızların Hı -hı. bulduğu Sevdiği bir kavram Hı. yani Ölümcül kadın hikayesi Yani bu kadının da bir şeyi var filme o ana kadar verdiği izlenim adamın kafasındaki izlenim de, yani kadında da bir uğursuzluk var bir evet. meşhumluk var bu fikri adamın kafasında geçen şeylerden bir tanesi bu bu da zaten filmin temel meselelerinden bir tanesi hı hı. bir de filmin ilk başında Patroşu Arkad'in çıkışı zaten böyle full beden olarak yani çıplak bedeniyle çıkıyor O beden üzerine de bir sahiplik meselesi var. Yani hı hı. E, filmin finalinde çok kritik bir laf var. E, çok... evet, evet aynen çok güzel söyledin. O böyle David Lynch. Yani onu, bana hiçbir zaman sahip olamayacaksın. Evet. Onu getirdiği nokta zaten sineması olarak da onu böyle bir zirve. Bir Hitchcock filmleri gibi bir zirve yapar. Hı hı. Tam o noktada söyletir. E, mesele de biraz sahiplik meselesidir. Hı hı. Kadına sahip olma meselesidir. Yani filmin ikinci yarısındaki meseleye geçersek. Yani tam o az önce kaldığım yere. Onun kaldığı yani boşalttığı yerde bir oto tamircisi oturmaktadır. <gülüyor> adı şimdi karakterin adını hatırlayamadım ama o sabıkası olan, polisle sabıkası olan, evet. polisle sabıkası olan bir oto tamircisi. Şimdi bir neden bu karakter? Bambaşka bir karakter Hı -hı. çıkıyor. Şimdi burada en, en sonunda söyleyeceğim en başta söyleyeyim rahat edelim. Ondan sonra filmi de güzel güzel analiz edelim. Eee Bu noktadan sonrası e, artık biz o adam o gece yatıyor. O ağır uyku ilacını aldıktan sonra kendisi bir düş kuruyor. Hı hı. Yönettiği bir düş bu. Yönettiği bir düş. Bu yönettiği düşte kendisini aklaması gerekiyor. Karısını öldürdü çünkü. Yani hı hı. polisin onu yakalaması boşuna değil. Katına, biz seyirci olabilecek bir şey değil yani. Evet. Biz seyirci olarak vardık. inanıyoruz hı hı. onun masumiyetine. David Lynch de ne yapıyor? O noktadan sonra filmi iki kanaldan götürüyor. Bir. Birinci kanal. Evet masumiyetine inanın. Ben size o kötü adamla ilgili bilgileri de vereceğim. Bu kanal gidiyor. Hı hı. İkinci kanal ise bütün bunlar bir düş. Oradan okumaya başlarsak filmin bütün sırları kendisini açık etmeye başlıyor. Çünkü bu adamı çıkartmasından bir kere belli. Az önce söylediğimiz şey neydi? Evet karısını yatakta mutlu edemiyor. Kendisini eksik hissediyor bir erkek olarak. Hı hı. Fakat bu genç adamsa bu konularda çok başarılı. Evet. Film, <gülüyor> evet. <gülüyor> polisler bunu birkaç kez dile getiriyorlar. Yani evet. Yani ne kadar çok bu adam cinsel ilişki kuruyor şeklinde. Evet. Sevgilisi var. Evet. Ee, sevgilisiyle zaten çok başarılı. Tam da bizim adamın aslında zıttama garip bir ortak noktaları var. Mesela Dick Laurent diye bir karakter var. Filmin ilk hmm. böyle başlar zaten. Dick Laurent öldü mü? O kendi evinde birisi gelir onu duyar. O sonunda tekrar oraya bağlanacaktır. O Dick Laurent karakterin gelir tamirci olarak. Yani onu çok böyle över. Yani sen bu şehrin en mükemmel tamirisin der. Sonra bir şey daha söyler. Sendeki kulaklar kimsede yok der. Şimdi cihaz müzisyeninde müthiş kulakları hmm. var. <gülüyor> Aynı zamanda... Ee, onun da kulakları müthiş. Onun kulakları müthiş çünkü motordaki en ufak bir sesten arabanın sorununu anlıyor. Evet. Ee, şimdi bu karakter yine de biz soruyoruz. Ya bu nedir? Yani hakikaten bu böyle bir karakter bir anda böyle çıktı. Hiç benzemiyor. Fiziksel olarak da benzemiyor. Bu filmin sonuna kadar da David için çekmecesinde kalacaktır. Niye böyle bir karakter karşımıza çıktı ama bir ipucu var. Çok küçük bir ipucu var. Bu karakterin anne babası geldiğinde ve anne babasının onu götürdüğü eve gittiğimizde... O evde karakter bahçede biraz dinlenir ve çok huzur verici bir müzik başlar. Hı hı. O huzur verici müzikte e, yeşil bahçe işte beyaz bah bahçe çitini görürüz. Ve karşıya geçer ve şeye bakmaya başlar. Böyle bir oyun şeyi vardır orada. Küçük havuzu. bir evet, oyun havuzu vardır. Hı. İşte orada böyle kollarını da şöyle kendine öyle bir yapar ki omuzlarından tutar elleriyle. Kendini güvence altına almıştır. Kendini en güvence altında hissettiği yere gitmiştir. Ergenlik çağına. Kendi annesinin babasının onlar onun annesi babasıdır. Oraya gitmiştir. Ergenlik çağında kendini güvence altına alarak yeni bir düş kuracaktır. Ve bu düşte kendi masumiyetini kanıtlayacaktır. Onlar da onun aslında onun gerçek annesi babasıdır. Ben şimdi çok kesin konuşuyorum. Dırlı konuşuyorum. Hı -hı. Bu şekilde yorumlamayanlardan özür dileyerek. Ama bence öyle. Annesi Hı -hı. babası onlar. Çünkü Hı -hı. bunun bir önemli bir ipuçlarından bir tanesi. Arkadaşları gelip çıkarken... Televizyonda tam da annesinin babasının seyrettiği türde işte kendi çocukluğundan bir televizyon, siyah beyaz bir tarımla ilgili, ziraatle ilgili bir program var. Çilek toplamayla ilgili. Çilek toplamayla ilgili. Yani o başka bir devirde kendi annesi babasıdır aslında. Oraya dönmüştür. Ve o da büyük ihtimalle ilk de ilk birlikte olduğu kız o gecede aslında yine kendi gençliğindeki sevgililerinden bir tanesidir. Ki orada çok rahattır film zaten o noktadan sonra böyle normal bir film gibi akmaya başladığından... ...film bizim adamın... ...odada değişti yani hapishanede değişti ...ana kadar bir gerilim filmi gibi... ...böyle huzursuz müziklerle akar. Atonal müzikler gelir biliyorsun. Kesilir. O noktadan sonra düzgün bir film gibi... ...akmaya başlar. Her şey düzelir. Sanki böyle e, başka bir şeye dönüşür. Filmin üslubu değişir. Yani, üslubunu değiştirir Lynch. E, fakat yavaş yavaş... ...krize Tuhaflık. girdikçe... Hı. ...tekrar filmin başındaki üsluba dönecektir... ...David Lynch. Çünkü... Bu yürümeyecektir. <gülüyor> Bu yürümez yürümez. Yani sen de biliyorsun onu. Yani. Evet. Gerçeklik bir şekilde tekrar. Evet gerçeklik. İçin dizmeye başlayacaktır. Evet. Bu arada Bu Nuel bağlantısından ve şeyden söz ettik. You'll never have me hmm. demesinden söz ettik. Arkuet'in, Patricia Arkuet'in. O cümle diyeyim. Bu Nuel'in bir filminde de aynen geçiyor tabii Fransızca olarak. Aa. <gülüyor> evet. Hangi filminde? Ee, şeyde Burj Arzun'un gizemli nesnesinde Hani ha. iki kadın var ya tam, tam bunun gibi Tam işte aynı, aynı, hikaye, aynı hikaye Orada birden aniden, aniden Oyuncu değişir başka bir oyuncu oynamaya başlar Evet evet karakter aynıdır ama Farklı kadınlar tarafından canlandırılır ee, O filmde çok doğrudan doğruya bir ilişkisi olduğu söylenebilir ve Hatta hakikaten de o filmde Hani biliyorsun adam bir türlü sevişemez Kadınla film boyunca evet. sevişemez <gülüyor> Ve bir aşamada da şey, işte birisini Karol Buki oynuyordu, diğerini kim oynuyordu hatırlamıyorum. O, o adama döner ve şey der ya, işte, sen bana hiçbir zaman sahip olamayacaksın. Fransızca olarak söyle. Aslında düşündüğümüzde hikayeyi başından itibaren filmlerin bir A noktası bir de B noktası vardır. Hani hikayenin başladığı nokta bir de bittiği nokta. Ama mesela Goddard yeni dalgada demiştir ki benim filmlerimde bir A noktası ve B noktası var ama ben onları o sırayla göstermiyorum. Evet. Yani giriş gelişme sonucu değiştirerek göstere, gösterebilirim demiştir. Aslında bu filmin de hikayesi A noktasına gitmeye çalıştığımızda tam olarak birebir David Lynch bize bir A noktası B noktası sunmuyor. Hatta A noktası B evet. noktası bir yani. Tabii filmin sonunda her şey sıfıra evet. bağlanıyor. Tekrar en başa evet. dönüyoruz. Çok kullanılan bir kavram var orada. Möbius... Evet. şey eee şehirde, nöbet Hani hmm. başladığı noktaya dönen. Evet. Ba tam filmin finalinde ben şunu hissederim. Artık hani o adam o şeydedir. Hapishanedeki odasındadır ve o kabus hiç bitmeyecektir. Zaten elektrik sandalyesine mahkum olmuştur. Filmin bir yerinde zaten hani sonlarına doğru kötü adam var der ki hani e, biz yani ölüm cezasına mahkum ettik seni. Ama ne zaman öleceğini bilmiyorsun. ...tam da böyle bir kısır döngü içerisindedir. O hmm. rüya o yüzden sürekli tekrar edecektir. Sürekli kendi gerçek kimliğine... ...filmin son finalinde kendi gerçek kimliğine döner. Ee, gerçek kimliğiyle... ...kaçış kimliği arasında... ...bir kısır döngüdür o. Hmm. O yüzden... ...filmin başıyla, filmin sonunun birbirine... ...bağlanmasının sebebi de biraz o. Bütün olaylar adamın zihnindedir. Yani film de adamın zihninde geçer. Şimdi burada bir parantez açalım. Biraz onu konuşalım. David Lynch bu konularda ilginç bir adam. Çünkü ondan sonra tekrar filmin ayrıntılarına gireriz. Şimdi burada... Bu ilk e, sinema başladığında sahnelerin hangisinin düş, hangisinin işte rüya veya işte kahramanın zihnindeki bir yanılsama olduğu filmin finalinde açıklanır. E, mutlaka söylenir. Diyelim ki adam şizofrendir ve bütün film boyunca bir takım hayali karakterle konuşmuştur. Fakat en sonunda e, bunun e, an, seyirciye o karakterin şey oldu, hasta olduğu... Ve konuştuğu karakterlerin de hayalindeki karakterleri olduğu seyirciye söylenir. Hı hı. Bu bir kontrat gibidir. Hı hı. Sanki anlaşılmıştır üzerinde. Hatta Mulholland Drive için de bu kontratın tabii, tabii. geçerli olduğu evet. söylenebilir. Evet Bu bir kontrattır ve bu kontrata sanki sinemacılar mutlaka sadık kalacaklarmış gibi düşünce vardır. Benim sinema tarihinde bu kontrata ilk atanlardan, uymayanlardan, yönetmenlerden bir tanesi Barkman. Bir tanesi Louis Bünel. Bergman pek David Lynch'e uymuyor ama Louis Bünel çok uyuyor. Çünkü çok seviyor rüyaları kullanmayı. Zaten gerçek üstücü gelenekten geliyor. Hı hı. Ve ilk başı sinemaya başlaması da zaten o gerçek üstücü motivasyonla başladığı için. Zaten adam sistemi bozmayı, dili bozmayı, her şeyi bozmayı seviyor, yapı bozmayı seviyor. O yüzden de filmlerine baktığında aslında neresinin rüya, neresinin gerçek olduğunu anlamazsın. Ama hmm. filmden çıktığında dersin ki ya bu filmin bir kısmı rüyaydı bir kısmı gerçekti. Bu his geçer sana. Hatta hmm. 1980'li yıllar Türk sinemasında çok etkilenmiştir e, şeyden. Bu ne? Şeyinden. Bazı filmleri vardır. Direkt olarak e, Cazibe Hanım, Gündüz Düşleri bundan çok etkilenen filmlerdir. E, Avrupa sineması da çok etkilenmiştir bu ne? Bu tarzından ama film bittiğinde çıktığında yani yanındakiyle şeyi konuşursun yani bu filmin bir kısmı rüyaydı ve bir kısmı gerçekti. Biz anlamadık nereler olduğundan. Fakat... David Lynch'in farkı şu David Lynch <gülüyor> bunu öyle bir yapıyor ki seyirci bir e, kara film bir gerilim filmi bir macera filmi seyrettiğini düşündüğü için hani filmin sonunda çıkıp bunu garanti altına alamıyor. ya yani Bu filmin bir, yer, bir yere kadar düş bunu böyle çok ciddi yapıyor yani e, bu şeyde de Lost Highway'de de var sanki gerçekten biz diyoruz ki ya. O başka bir adam geldi, bir şey oldu, bir gizemli bir durum var. Fantastik bir durum var. Başka bir adam geldi. Bizim adam masum diyoruz. Mulholland Drive'da da bir aynı şekilde bir tuhaf oluyoruz tam olarak. Bunu çok ciddi alarak yapıyor. Üç filmde müthiş bir mizah var biliyorsun. Ya yani o mizah ama David Lynch'te de büyük bir ciddiyet var. <gülüyor> yani bir mizah var ama bunu öyle bir yapıyor ki yani böyle diyorsun yani bir seyircinin kafası karmaşık oluyor. Ve diyor ki ben filmi anlamadım. Hiçbir şey anlamadım diyor. Eee aslında Rüya olarak baktığımızda her şey kendini açık açık koyuyor. E, bu açıdan bence David Lynch e, önemli bir yönetmen. Hani bu konuda yaptığı bu şey için. Bu kontrat tümüyle devre dışı bıraktığı için. Ve çok yönetmeye de cesaret verdiğini düşünüyorum. Hı -hı. Ondan sonra birçok yönetmen de bu konuda hani hiç umursamadan bunu yapabildi. Hı -hı. E, rahatlıkla yani oturup da açıklamadı. Bakın bu, bu, şu ana kadar olan her şey hayaldi. Bundan sonrası gerçekti dememeye başladılar. Hı -hı. E, Shyamalan da bunu Science'da yaptı mesela ki... Science biliyorsun çok daha geniş kitleye seslenen bir film. Orada bayağı hani baş karakterin belirli bir noktaya kadar hayallerini seyrediyoruz. Eee hezeyanlarını seyrediyoruz aslında ama bunu söylemedi bize çok net olarak. Bence o açıdan David'in için bir öncü tarafı var. Yani bu neyin yaptığı işi bir nokta bir ileri taşıdı. Bir tık, e, ileri taşıdı gibi hı hı. geliyor bana. Hı hı. Lost Highway de bunun en cüretkar <gülüyor> uyarlamalarından bir tanesi. Evet. Şimdi mizah e, dedin de aklıma benim bana komik gelen iki sahnesi var. Var şey, var aslında. Var, evet. Birisi şey, hatta bayağı böyle Tarantino eski da buldum. Hmm. Mr. Eddie. Hmm. Hani e, arabasıyla işte gidiyorlar. Hatta Mulholland Drive'da gidiyorlar evet, sanırım. O yoldan Mulholland Drive. E, ve arkadan bir araba... Dibine yanaşıyor. Sonra geçiyor. Geçerken de orta parmağını gösteriyor bunlara. Ve bu delileniyor. Ve arabayı durduruyorlar. Adamı işte eşek sudan gelinceye kadar dövüyorlar. Ve o sırada bir söyle veriyor şey. Mr. Eddie. İşte Arabaların birbirlerini ne kadar mesafeyle takip etmeleri gerektiğini, aralarındaki hız işte bilmem kaç kilometreyse aradaki mesafenin şu kadar olması gerektiğini, yılda kaç kişinin trafik kazalarında öldüğünü <gülüyor> falan böyle son derece <gülüyor> e, e, kuralcı bir e, ne bileyim ben bir tabii tabii. hukuk adamıymış gibi evet, konuşuyor. Evet. Halbuki kendisi mafyanın Allah'a yani kendisi kuralsızlığın. Çok, çok ince bir mizah var çok, evet. çok komik bir şey var. Bir orası çok komik ve çok da Tarantino-esk geldi bana nedense orası. Yani böyle şeyleri hani şeyin kötü adamları. Evet. Tarantino'nun evet. kötü adamları böyle konuşmalar yaparlar diye. Vallahi aslında şöyle diyelim Tarantino'nun da bütün adamları, kötü adamları, konuşan bütün kötü adamlar aslında Tarantino'nun kendisidir. Evet tabii. Yani Tarantino'nun zihin tiyatrosunda geçer aslında evet. şey. Yani o bütün evet. karakterler hangi tarihsel dönemde olursa olsun konuşan biraz da Tarantino'nun kendisidir. Tabii, tabii. Şimdi burada da aynı şey var aslında. Çünkü neden dersen burada da konuşan yine karakterin kendisi. Çünkü karakter çok sivil, medeni bir insan. Hani belli ki hayatı boyunca e, hep o kurallara uyumuş Yani takip kurallarına uymuş. Yani caz müzisyeninden bahsediyoruz. ya yani mi? Fred'den bahsediyoruz. bahsediyoruz. Fred'in rüyasında böyle bir karakter neden aha, çıktı? Aha. Ben şimdi rüyanın içine geçtim. Eyvallah. <gülüyor> hani neden böyle bir şey var? Çünkü Hı -hı. O sahnede e, Fred yer değiştiriyor bence onun Hı -hı. bir anlamda. Hı -hı. Çünkü Freud der ki hani, rüyamızda bazen gördüğümüz bir başka kişi de aslında biz olabiliriz. Hı -hı. Kendi bir sorunumuzu, kendi bir meselemizi bambaşka bir kişi üzerinden halledebiliriz. O bambaşka bir kişi çıkabilir. E, burada o karakter... Hakikaten hepimiz araba kullanırken çok rahatsız oluruz. Arkadan takip mesafesinin uygulanmamasından, hı hı. bizim e, çocuğumuzun kendimizin o güvence altına alınmamasından çok rahatsız oluruz. O insanlara karşı hep bir öfke duyarız. Hı hı. Hiçbir zaman öfkeyi ama açığa çıkartmayız. Çünkü biz siviliz, yapmayız bunu. Şiddete de başvurmayız. Fakat buradaki karakter hem son derece düzgün şeyler söylüyor, düzgün kurallar bizim de savunacağımız kuralları söylüyor. Fakat e, öfkesini ve şiddetini kontrolünü kaybediyor. Hı -hı. Ve korkunç adamı gereksiz yere aşırı derece dövüyor. Şimdi Fred'in meselesi de bu zaten. Yani Hı -hı. o da karısıyla ilgili meselede kendisini kaybediyor. Hı -hı. Bir anlamda karısını da aşırı derecede şiddet uygulayarak, çok büyük bir şiddet uygulayarak öldürüyor. Hı -hı. Kontrollü kaybediyor hem o olayı, olayla ilişkili hem de bir taraftan e, dediğim gibi kendi meselesiyle ilgili. Hı -hı. E, i̇kisi de aslında her şey yani filmdeki o... ...şey sayesinde her filmdeki bütün rüyalar... ...rüya şeylerinin hepsi uyu, uyuyor. Bir bütünlük arz ediyor. Ayrıca şöyle bir bütünlükten de söz edebiliriz değil mi? Yani Fred'in yaptığı müzik... ...atonal ve son derece... ...kuralsız bir müzik. Hmm. Ee, tamamen... E, ...hiçbir duygula, duygularına... ...hiçbir sınır koymadığı açık... ...bir şekilde... E, ...çığlık çığlığa bir saksafon çalıyor adam. Hmm. Ama evine bakarsan... evine kadar bourgeois bir ev... yani her şey yerli yerinde minimal hiçbir aşırılık yok hiçbir hani müzisyen ne bileyim ben müzisyen deyince aklına gelir işte uyuşturucu içer orada bir bilmem ne vardır burada bir bilmem ne vardır içilmiş bira kutuları dağılmış hiç öyle bir ev değil. Evet. Son derece son derece düzgün bir evde ama yaptığı müzik son derece dağınık bir müzik, son derece kuralsız bir müzik. Evet. Bir de oradan e, ilk gece biz e, işte onu kendi E, ...mekanında çalarken gördüğümüzde o senin dediğin o müziği çalıyor ve hakikaten e, saksafon, tenor saksafon çalıyor. Evet. Aynı atonal bir müzik yapıyor. Orada da bir, de, yani bir solo var ve o solo sırasında da zaten ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. O ışıkların yanıp sönmesiyle tam o hapishanede rüyaya geçiş aşağı yukarı birbirine çok yakın çok benziyor. Evet. Ondan sonra da bu e, her şeyin zaten filmin matematiğinde önemli bir şey o müzik... Her şey yolunda gidiyor ya bizim bu yeni ototoman için. Her şey çok yolunda giderken birden bir gün e, orada radyoda bu müzik çalmaya başlıyor. Evet o araba tamir gece, ederken. Evet <gülüyor> araba tamir ederken. Ve diyor ki ya, lütfen bunu kapat diyor orada <gülüyor> öteki çalışana. Lütfen bunu kapat dayanamıyorum bu müziğe ben diyor. <gülüyor> Dayanamıyor müziğe çünkü o müzik onun kendi geçmişinden kendi gerçek kimliğinin dedi, simgesi o müzik. Onun kendi müziği kendi çaldığı müzik, kendisine ait bir müzik ve kendi kimliğine dayanamıyordu. Dayanamadığı şey kendi kimliği. Zaten ilk orada huzursuzlukların başladığı nokta orada başlıyor. Zaten rüyayı, bütün rüyayı incelediğimiz zaman rüyanın bir her şeyin yolunda gittiği bölüm var. Sevgilisiyle birlikte. Sonra karısı geliyor, onu konuşalım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> karısı geliyor ve karısı nasıl geliyor? <gülüyor> Peki o zaman bir müzik... Evet, ile... tam da onun geldiği evet, zamanki müzik. Evet. Tamam, Lou Reed'den dinliyoruz. Uh, that Magic Moment. moment So different and so new Was like any other Until I met you And then it happened It took me by Surprise I knew that you felt it too See it by the look in your eyes Sweeter than wine Softer than a summer's night Everything I want to have Whenever I hold you tight This magic moment While your lips are close to mine Will last forever forever till the end of time. So why won't you dance with me? Hey, hey why won't you dance with me? This magic moment. So different and so new Was like any other Until I met you And then it happened You know took me by surprise I knew that you felt it too mm -hmm. By the look in your eyes Sweeter than wine, ooh, softer than a summer's night. Everything I want I have whenever I hold you tight this magic moment. Than a summer's night So please Baby So please Save the last dance Radio 94.9 Erguani Steamboat programında Ben Cüneyt Cüben Oyan Konuğum Mehmet Açar ile David Lynch'in Lost Highway kayıp otoban filmini konuşuyoruz Evet tam da şeye geldiydik ee, O büyülü ana Magic moment'a e, The Lurie'den o parçayı dinlememiz boşuna değil Filminde de bu anda geçiyor ee, Şeyin e, Fred'in ya da artık Yine adıyla Pete'in Eski karısı Röney'le ya da yeni adı Alice'le ve artık Dick Loran'ın e, metresi diyeyim. Sevgilisi. Evet Dick Loran'ın metresi olarak karşımıza evet, çıkıyor. Evet. Rüyasında. Rüyasında. Rüyasında. Rüyasında karısı Dick Loran'ın sarışın metresi olarak geliyor. Evet. Gerçek karısının saçları kızı ya da kahverengiş. Yani daha siyah. koyu bir renk siyah. Ha. Evet siyah haksın Burada ise sarışın, sarışın olarak geliyor karşımıza. Ee, ve başka bir isim geliyor ve Dick Laurent'in metresi olarak geliyor. Yani hmm. ona tümüyle dışında başka bir erkeğin... E kadını diyebileceğimiz bir şekilde geliyor. Ona bir mafya babası dersek evet, ma babanın evet, evet. karısı da diyebilir miyiz? Tabii aynen öyle. Aynen öyle aslında. <gülüyor> yani kendi karısı aslında babası Tabii. annesi bir anlamda. Evet. Yani... O da o. Bu, bu enteresan bir yorum. Hani ben bunu mesela şeyde yapmıyorum hiç. Hani bu, bunu bu şekilde düşünmemiştim. Tam Freud yani <gülüyor> <Ödüpal> Karnoşa <gülüyor> Evet Karnoşa evet, modeline yani, göre. Belki hiç bile farkında olmadığı bir ayrıntıdır. Ama sonuç olarak Hı. mafya babasının e, metresi olarak karşısına geliyor. E, ve onun için tümüyle e, başka birisi. Bir yabancı. Hı. Ve bu müzikle tam da aslında iki karakterin yani o oto tamircisi gençle caz müzisyeninin hayatlarının ilk çakıştığı an o an oluyor. Yani bir e, ortak bir nokta var. E, siyah saçlı kadın, sarışın kadın oluyor ve o kadın ona da ikinci görüşte ilk görüşte aşk oluyor ve bu tamamen bir cinsel çekim yani bir yıldırım aşkı gibi bir şey yani. Ve bu yıldırım aşkının içerisinde cinsel çekim çok yüksek ve İlk önce kadın hemen o akşam er, yani geliyor, ziyaret ediyor ve daha geldiği an itibaren zaten niyet çok belli yani ondan çok hoşlandığı belli oluyor. Ve hemen aralarında o gece bir e, birlikte oluyorlar, bir motele gidip birlikte oluyorlar. Şimdi bu da rüya gibi, tam da rüyalar gibi. Yani bu Kafka'da da vardır, hani Kafka'da da ben çok rüyaların etkisi olduğunu düşünüyorum ...birden işte çamaşırcı kadın vardır... ...konuşma olur ondan sonra o birden... ...onun içerisinde birden bir cinsel bir ilişki... ...olabilir aniden. Bu filmde de böyle aralar atlanıyor Cüneyt. Yani <gülüyor> yemeğe falan çıkmadan. Yani çünkü tam da bir rüya mantığıyla... ...direkt o gece ilk tanıştıkları... ...gece zaten birlikte oluyorlar. O sahneyi alıp... ...bir de ilk gece... Birlikte geçirdikleri gece yataktaki sahneyi, iki sahneyi karşılaştırdığımızda aradaki fark muhteşem. Hı hı. Çok büyük bir fark var. Bir tanesinde karısını mutlu edemeyen bir erkek var. Ötekisinde ise e, birlikte olduğu kadını çok mutlu eden bir başka erkek var. Cinsel performans açısından diyelim. En yani potans potans. Evet, aynen öyle. E, bu zaten karakterin ana sorunlarından bir tanesi olduğu da çok açığa çıkıyor. Bunun bir rüya olduğu ve rüyada kendini mutlu etmek istediği çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bu zirve noktası. Zirve noktası. Artık hani kendisi açısından da her şey tamam mükemmel gidiyor. Rüya her şeyle mükemmel gidiyor. Fakat tabii ki bu bir rüya ve sonuçta kendi gerçek kimliği çıkacak. Kendi gerçek kimliğinin çıkmasında vesile olan şey tekrar o fan fatal meselesi oluyor. Bir anda karısı bu rüyada o kırklı yılların filmlerindeki bildiğimiz fan fatal'e uğursuz meşum kadına dönüşmeye başlıyor. Ve onu kontrolü altına alıyor. Hı hı. E, o kontrolü altına alarak ...ona suç işletiyor. Hı -hı. Bu tam 40'lı yılların e, şeyleri... ...filmlerinde gördüğümüz hikaye. Hatta kılık kıyafeti evet, de öyle evet. mesela... ...leopard desenli evet. bir mont giyiyor falan. Yani. Ee, sonra çok klasik... E, ...bu yine fan fatal filmlerinden... ...alınma bir sahne var. Çok yakın plandan dudaklarını... ...kırmızı evet. dudaklı yani böyle rujlu... ...dudaklarını görüyoruz. Parça parça görüyoruz, gözlerini görüyoruz. böyle Son derece şey onların hepsi çok sinemasal... ...stilize sahneler yani gerçekçi sahneler değil... ...çok garip bir ışık o... Ve orada hani kadın bir tür fanfatele dönüşüyor ve adamı suça doğru çekmeye başlıyor. Yani orada da yine e, kadını suçluyan bir şey al alıyor. E, tavır alıyor. Hı hı. Yani kadın suçlu her şeyin sonunda. Şimdi burada bu filmde aslında e, biraz David Lynch'in e, bütün filmin özüne baktığımızda... ...aslında saplantılı bir aşk hikayesi. Ve o saplantılı aşk hikayesinin kadının e, cinsel... Bağımsızlığıyla baş edemeyen Bir erkeğin Uyguladığı şiddet filmin özü bu aslında Düşündüğünde hı hı. yani Sahip olamıyor bedenine Sahip olmak istiyor tam bir hastalıklı bir Zihni hastalıklı bir erkek zihni o Ve bu hastalıklı erkek zihni de Tam da böyle bir kurgu üretiyor Kadın kötüdür kurgusunu üretiyor Kendisini ak ak Aklamak için hı hı. Sadece o cinayeti değil ondan önceki hayatını da Aklamak için hep kadını suçlu bulmak için Böyle bir derdi var Bütün filme, Mulholland Drive'da da dikkat edersen o da aslında bir aşk hikayesidir. O da saplantılı bir aşk hikayesidir. Eşimsel bir aşk evet, orada. Orada da yine bir e, vicdan azabı vardır. Yine çok ileri gittim ben bu saplantı meselesinde vardır. Burada da aynı şekilde ama buradaki hakikaten çok ileri giden bir durum var yani. Gerçi orada da e, kiralık katil evet. tutuyor. Hmm. E, şey evet. Naomi Watson karakteri evet, evet. bir kiralık katil tutuyor. Öldürmeye karar veriyor evet. sevgilisini, Rita'yı. Hmm. Evet burada ise erkek kendi kendi içindeki şiddet açığa çıkıyor. Hı hı. O şekilde örgülüyor. Şimdi burada yine bir kritik sahne daha var. Bu sahnede de yine artık hani böyle bir sürü sorunlar oluyor. Artık hani bir taraftan da hani filmin çok en ilginç en hoş tarafı e, filmin o gizemli macera kısmı da sürüyor yani. Hı hı. İşte işin içine mafya babası giriyor. Başka şeyler gülüyor. O kurgu devam ediyor. Hani bir e, 40'lı yılların kara filmleri gibi bizim adam bir takım cinayetler isteyecek. E, o kadınla birlikte kaçacak. İşte Dick Laurent'ten kaçacaklar. Mafya babasından kaçacaklar. Uzak, uzaklaşacaklar. Böyle bir kurgu var. Şimdi bu kurgunun e, kritik noktalarından bir tanesi eski sevgilisini yani kendi gençlik çağındaki sevgilisini terk edip e, Alice birlikte olduğu an. Hı hı. Şimdi bu an E, tıpkı bir oyuncu değişimi gibi bir şey vardır yani bir oyuncu gelir öteki oyuncu gider. Filmin ana imgesine dönelim Lost Highway filmin başı David Bowie'nin şarkısı başlıyor. Biz e, sınırlı bir alanda yol görüyoruz ve bir yolda gidiyoruz karanlık bir yolda gidiyoruz. O rüya sahnesinde de aynı şekilde biz o gece o ilacı uyku ilacını aldıktan sonra Lost Highway'de kayıp otobanına gidiyoruz karanlık. Ve birden o karanlığın içerisinde e, bu oto ototamircisi genç çıkıyor. Tıpkı bir oyuncu değişimi gibi. Onun arkasında o evi görüyoruz. Annesinin babasının oturduğu evi görüyoruz. Ve orada e, sevgilisini görüyor Şila. Şila'yı evet, Şila görüyoruz. Hı hı. Şimdi işte orada bir kritik an var. Şila'yı terk edip Şila terk e, Röne veya Alicele birlikte olduğu an. İşte o da onun için kritik bir an. Yani kendi geçmişine baktığımızda kendi geçmişine de belli ki e, bir Şila gibi bir kadını bırakıp ...Ali Serone'ye aşık olduğu bir an var... ...o an onun için bir dönüm noktası olarak görüyor... ...kendi hayatında... ...kendi hayatında belki masumiyetinin kaybı olarak görüyor... Hı hı. ...o evden e, kopuşu olarak görüyor... ...şimdi... ...bir de tabii o gece ne oldu meselesi var... ...seğirci bunu soruyor... ...o gece ne oldu... ...hakikaten o gece bu nasıl bir şey oldu... ...burada bir gece işte hakikaten annesi babası bekliyor bunu evde... ...çok ilginç bir ışıklandırma var zaten o sahnede... ...annesi babası da... ...yani tam da o soruyu soruyor... ...o gece ne oldu... Şimdi o sahneyi izle, izle, tekrar izleyenler görecekler ki aslında sorun şurada tam da cinayet konuşuyorlar aslında. O geceden bahsettikleri şey cinayet aslında. Annesi babası o kadar kötü ki o kadar kötüler ki yani oğulların öyle bir cinayet işlemesinden duydukları o büyük sıkıntıyı o sahnede görebiliyorlar. Annesi babası konuşamıyorlar bile o gece ne olduğunu. Çünkü o gece aslında bahsettikleri şey oğulların işledikleri cinayet. ...onun altında kalamamışlar. Zaten o sahneden sonra filmde de bir dönüm noktasıdır. Yani o da filmin ikinci dönüm noktasıdır. Ondan sonra artık o rüya hiç huzurlu olmaz. Çünkü annesiyle babasıyla yüzleşmiştir orada. Ve annesi babası o cinayeti kabullenememiştir kendi çocuklarının. O noktadan sonra film zaten iyice kontrolden çıkar. Yani filmin o birinci bölümü böyle yarı bir rüya gizemli gibi geçiyor aslında gerçekte geçiyor. İkinci bölüm böyle çok huzurlu bir öyküde gibi geçer... O noktadan sonra annesiyle babasıyla yaptığı konuşmadan sonra artık film tam anlamıyla senin dediğin gibi atonal müziğe benzeyen bir filme dönüşür artık. Kurgusuyla kamera kullanımıyla her şeyle sürreel bir şeye dönüşmeye başlar. Çünkü o noktada annesi babasıyla yüzleşmiştir. Annesi babası demiştir ki yani sen o gece ne yaptın hakikaten biz konuşamıyorlardır bile. Ve orada anlar zaten artık hani yürümeyen bir şey olduğunu. Hı hı. Ondan sonra zaten başka bir noktaya doğru gidiyor film. Hı hı hı hı. Evet. Finalde tabi oradan hani e, finale doğru gelirsek e, o bir ev var. Bir de ondan o kadar çok da bahsedecek küçük ayrıntı var ki filmde. Yine o geçiş gecesinde her şeyin bir girdiği bir kulübe var biliyorsun. Evet, Geri evet. sarılıyor. Evet. Şimdi bütün Yanan, Evet. Ya da yanmaktan geriye evet. inşallah. Şimdi seyirci de diyor ki en başında zaten çok tipik bir sinema numarası o. Bütün sırlar bu kulübede. Her şey bu kulübede bizi bekliyor. Artık kadının uygun, kadının istediği planlar yapılıyor. Bütün planlar yapılıyor. Cinayet kadının planı da işleniyor. çok komik bir şekilde Tabii, evet. planını sunuyor. İşte yapalım mı yapalım falan. Ondan sonra kadın böyle ezberlemiş gibi böyle bir 7-8 cümle arka arkaya sunuyor. Sen şöyle yapacaksın ben kapıyı açık bırakacağım. Sen geleceksin adamdan içki isteyeceğim. O aşağı inecek sen kafasına vuracaksın ölecek falan filan. Evet. Bunu böyle bir çırpıda aktarıyor. O aktarış da çok... Yabancılaştırıcı bir şey yani böyle tuhaf bir şey Şimdi orada yollar çatallaşıyor İkiye ayrılıyoruz Şimdi orada ben de bunu Verdiğim seminerde ikiye ayırarak söylüyorum Şimdi bir tanesi bir yol şu Diyeceğiz ki Bütün az önce söylediğim şey Bütün bunların hepsi kurgu Hepsi kendini haklı çıkartmak istemesi İkinciye geçelim İkinci de gerçekten Kadınla böyle bir şey yaşadılar İkinci böyle bir ihtimalle var yani Bunu savunana ben bir şey diyemem Hakikaten e, kadınla birlikte Dick Laurent'i öldürdüler. Hı -hı. Oradaki olay gerçek olaydaki gibi. E, bu öldürdüler hem de kadın da tam da bu bir şekilde böyle planladılar bunu. Ve bunun da bu cinayetin de altından kalkamıyor bir anlamda Fred. Hı -hı. Hem Dick Laurent'i öldürmüş durumda hem de onun peşinden kendi karısını öldürmüş durumda. Bir ölüm daha var. var bir ölüm daha var. Evet. Bence. Andy ama Andy biliyorsun yaşıyor filmin gerçek bölümünde gördüğümüz Andy yaşıyor. Andy'nin ölümü sanki böyle Andy'ye dikkat edersen ilk önce bir bir şekilde vururlar Andy'ye. Andy ölmez. Evet Andy ölmez fakat sonra Andy çok böyle stilize bir şekilde sehpaya böyle tam da hani böyle aslında çok zor olacak bir şey yani. Yani insan kafatasının öyle o şekilde böyle kesilmesi çok zordur böyle çok düzenli simetrik bir şekilde kesilmiş bir şekilde ölür. O bence çok Andy'nin ölümü çok rüya gibi gösteriyor ama Dick Laurent'in ölümüyle Andy'nin ölümü arasında bir bağ var aslında. Dick Laurent'i de önce bayıltırlar ve arabanın bagajına koyarlar. Daha sonra arabanın bagajından açtıkları zaman Dick Laurent çıkar. Aynı bir endi kez gibi daha, çıkarıyor. Evet. Andy de aynı, aynı şekilde uyanır. Orada bir ikisi arasında paralellik var. Şimdi burada David Lynch de tabii bunu yapıyor. Ne yapıyor? Diyor ki hem bir iki tane yol bütün bunlar her şey adamın bir düşüğü. Bu da ...kadının fan olarak görülmesi de adamın düşü... ha ...bir de ikinci bir yol var... ...kadın gerçekten fan fatal olabilir... ...gerçekten bu adamı bu cinayete ikna etmiş de olabilir... ...çünkü bunun da iki tane yol açıyor... ...şimdi David Lynch burada yine parantez açalım... ...bir kere bu tip analizlerden çok fazla hoşlanmıyor... ...bizim şurada yaptığımız analiz tarzlarından... Diyor ki ya yani benim filmim bir bütündür... ...bütün olarak seyredilsin... ...çünkü o zaten sinemanın doğası ona göre böyle bir şey... ...yani gerçekle e, düş arasında bir şey... ...tam da sinema böyle bir şey aslında... ...yani giriyorsunuz karanlık bir salona... E, ...orada bir şey seyrediyorsunuz... ...ve onun böyle birebir analiz edilmesinden hoşlanmıyor... Bunun birkaç kez de bu konudaki bütün analizlerin önünü kapatmak istiyor aslında. Ve DVD'lerde de filmin ilk başta DVD teknolojisi çıktığında yapım şirketlerine demiş ki lütfen benim filmlerimi sahne sahne seyretmesinler. Baştan sona seyretsinler. Bu çağda böyle bir şey uygulamak tabii ki mümkün değil. Ama böyle bir isteği olmuş devletin için. Bunu Hı -hı. çok iyi biliyorum. Hoşlanmadığını da biliyorum. Hatta bu konuda Moodle Hunt Drive'ın ve Lost Highway'in bu tür analizlerinden sonra çektiği filmde inland Empire'da da e, kesinlikle... Kimin düşündüğü olduğumuzu bilemiyoruz. Hı hı. E, hiçbir şekilde anlayamıyoruz. Gerçekten kimin düşündüğüiz? Neyi yapıyoruz? ne yani o, o, Orada çözümlemeye çalıştığımızda Lost Highway ve Mulan Old Drive gibi işin içinden çıkamıyoruz. Şimdi Mulan Old Drive'da çıkıyoruz. Lost Highway'de hakikaten çıkamamızın sebeplerinden bir tanesi de budur aslında. Yani kadın gerçekten fan fatal mi değil mi sorusu. Çünkü hı. öyle bir gelişir ki olaylar. Öyle bir filmin üslubu da öyle bir noktada olur ki hakikaten. Dick öldürdükleri gece sanki bir rüya değil de geçmişten hatırlanan bir anı gibi gelir. Tıp olmuş bir olay gibi gelir. Tam da Dick Laurent'i öldürdüğü gece çıkar o rüyasındaki o kötü adam. Demonik figür dediğimiz hani yüzünde beyaz e, Hı -hı. boya olan, makyaj olan adam. Tam da Dick olduğu gece çıkar. Şimdi aslında o adam yani ilk gece rüyasında e, karşısına çıkan tam da karısının yanında yatarken birden karısının yüzünde beliren o adam onun ikinci kişiliği. bir rüya mıdır? Efendim? O bir rüya mıdır? E, i̇lk valla karısının çıktığı yer bence rüya. Tam da zaten ondan bahsediyor. Ama gözler açık görülen bir rüya gibi. Evet, evet. Zaten ha. o tam onun karışık yani gündüz düşü kendi kontrol edebildiğim bir düş olduğu bir anda zaten orada o adam yani neden Fred masum değil? Çünkü aslında o hidayettir. O işlemiyor. O adam işliyor. İçindeki kötü e, karakter içiyor. Kötü bir adama dönüşüyor. O kötü adam işliyor onun yerine o cinayetleri. Tıpkı kendi evine kasetleri göndermesi gibi. Video kasetleri. Çünkü kendisi çekiyor o video kasetleri. Tabii, tabii. Ve bir başkasına dönüşüyor. Bir kişilik... Bölünmesi var orada gerçek anlamda Bir kişilik bölünmesi var ikinci bir kişilik Çıkartıyor yani orada aslında bir hastalık adına. Artık e, onu daha bilim Adamları koyabilirler biz koyamayız e, Ama bir ikinci bir kişilik Çıkartıyor o ikinci kişiliğin çıktığı yerde Dick Laurent'in öldürüldüğü yer çünkü Dick Laurent'i Öldürürken kendisi caz müzisyeni Sanatçı olarak öldürmüyor Başka bir kötü adam olarak öldürüyor Ve o kötü adam karısını da öldüren o Zaten bunu planladığını da biz Eve gönderdiği video kasetlerden biliyoruz Hı hı. E, ilk baştan beri yani yavaş yavaş arada bir boşluk oluyor Kendisi gidiyor Fred gidiyor ve yerine o kötü adam geliyor hı hı. E, O e, geçiş anında da zaten hani adam kulübenin başında duruyor Burada buluşacağız eninde sonunda diyor O adamla buluşmaya gidiyoruz seyirci bekliyor o adam kötü adam Gerçek anlamda cinayetleri işleyen adam Evet garip bir şekilde ironik bir şekilde evet cinayetleri işleyen o adam Ama o adam aslında Fred'in öteki karakteri hı hı. bir anlamda İşte... Zaten o adam kendisini şöyle bir şekilde tanımlıyor. Sen beni çağırdın. Ben istenmediğim yere gitmem. Yani dada da izin verilmeyen yere gitmem gibi bir şey söylüyor. Hani evet. Ilk karşılaştıklarında. Evet, o çok doğru. Aynen yani. dediğin. Çünkü da... ben senin. Ben senin. Evet. Yani. <gülüyor> Aslında zaten hani e, yine rüyanın sıkıştığı noktalardan bir tanesinde e, o karakterin ortaya çıktığı, an, zaten hani rüyanın yürümediği, işlerin yürümediği anlarda ortaya çıkıyor. O dediğin lafta tabii çok önemli. Ya, hakikaten hani ilk o davette Hollywood da bir havuzlu bir evde verilen davette karşısına çıkıyor ve orada hakikaten diyor ki hani sen beni davet ettin diyor. Çok basit bir şey o. Hı hı. Ee, yani o zaman bütününe baktığımızda dediğim gibi hani bu adamın bir noktada hayatının bir noktasında o kendi e, Fred'i bırakıp Bir başka kişilik yarattığı o kişinin de başka bir kendi adına kafasının en gerisindeki bilinçaltının en gerisindeki en kötü en korkuç düşünceleri gerçekleştiren kişi olduğunu görüyoruz. O çünkü karısını da o şekilde öldüren aslında kendisi değil bir başkası o sadece kendisi. Son anı görüyor yani cinayetin son anını görüyor orada zaten o bölümde de görürüz yani o çaresizliğini adamın görürüz bir anda fark eder ki karısının cesedinin başındadır çok korkunç bir manzara vardır ve hakikaten çaresizlik içinde bağırmaktadır kendisi değildir bir anlamda doğruyu söylemiştir cinayetleri ben işlemedim demekle seyirciyi de kandırmamıştır aslında gerçekten o bir ruh hastasıdır veya işte yani bir zihinsel bir sorunu vardır başka bir karakter onun yerine onları yapmıştır bunu. Ee, bu filmin sinema ile ilgili söylediği bir şeyler de olduğunu düşünüyorum. Ee, tıpkı Mulholland Drive'ın bayağı bir şey söylediği gibi. Yani orada e, Hollywood'dan Hollywood sistemine ciddi bir sert bir eleştiri olduğunu da düşünüyorum Mulholland Kesinlikle. Drive'da. Kesinlikle. Yani evet, Burada da öyle yok. bir şey yok mu? Yani Mr. Eddie dediğimiz adam bir sinema yapımcısı. Hmm. Sinema yaptığı sinema gerçi mainstream sinema değil, porno. Porno sisteminin bir parçası. Ee, karısı da. ...işte bir porno oyuncusu... Evet ...oluyor. Ee, Filmin çok güzel başka bir damana daha girdin sen şu an. Evet, <gülüyor> aynen öyle. <evet. gülüyor> Ve kötü adamın da elinde kamera var. Evet video, evet. video kamera var. ya yani Onu tam da anlamıyorum ama... yani e, ...buralarda da bir şeyler var. Var sanki. var yani. yani e, işte sinemaya, sinemanın aldığı hale... E, ...bir tür pornoya dönüştüğüne belki sinema filmlere bile var hani gerçekten ha, sınaf ürünün... filmi var Tabii evet de... filmin içinde sinnaf var evet, evet. Merlin Mann hatta öldürdü. Hmm. <gülüyor> Öyle bir şey de var. Eee oradan evet. malholan drive'a malholan drive'a geçmesi de çok şey değil yani evet. bir, bir şey var. O çok güçlü bir demar filmin hmm. başında işte polisler geliyorlar eve. Hani bu video kasetleri kim gönderdi soruşturma sırasında adam diyor ki evde diyor video kamera var mı diyor. Video kamera karısı diyor ki eee Fred diyor video kameraları sevmez Nefret Adam eder. da soruyor niye sevmezsin diyor Çünkü ben diyor Bir şeyleri kendi Hatırladığım gibi hatırlamak isterim diyor O şekilde kalsın isterim ben diyor Asla kullanmam diyor hiç sevmem diyor video kamerayı Hı -hı. Şimdi Fred işte Fred video kamerayı Sevmeyen Fred var öteki kişiliği Yarattığı öteki ise tam tersine Bir video kamerayla Hı -hı. Dünyayı algılamaya çalışıyor Bir video kameranın gerisinden Algılamaya çalışan bir karakter o O yüzden de Fred'in hayatına, Fred kendi hayatına bir kamerayla, bir röntgenci gibi süzüyor. E zaten hani röntgenci arka pencere hiç kok akraba ağlını düşün. Hani sinema sinema teorilerinde e, gerçekten hani psikanalitik sinema teorisini yapanların söylediği şeylerden bir tanesi nedir? Aslında sinema hani bizim çok güvenli, yasal olarak başkalarının hayatını röntgenlememizdir. Derler. Hı hı. Bu yüzden de mesela kokun arka penceresi sinemanın çok doğasıyla çok uygun bir filmdir. Şimdi burada da aynı şekilde kendi hayatına röntgenci gibi sızıyor. Bir video kamerayla. Ee, bunun daha sonra e, parantez ışığı kapatalım. Kaşe filminde, saklı filminde Haneke'de aynısı. Aynı numarayı yapar. Ee, o da benzer bir şey yapar. Video kasetlerle. Ve daha, hatta oradaki karakterleri soyatları da Loran'dır. Evet evet. Onu ben şimdi yeni Haneke kitabı okudum. Haneke'ye soruyorlar işte yani Lost Eye Bay'de de aynı durum var diyorlar. Haneke çok dürüst bir cevap veriyor. Diyor ki yani ben diyor o filmi seyrettim. Fakat bu senaryoyu yazarken kesinlikle hakkında değildi diyor. Ama etkilenmiş olabilirim diyor. Ben de Haneke'nin bütün o kitabı okudum. Hakikaten çok sevimli cevaplar veriyor. Çok mütevazı cevaplar veriyor. Tam da aslında Lynch'in istediği efekt yani. Böyle bir, öyle bir efekt derin bir etki bırakmış ki Lost Eye Haneke'nin üzerinde. ...o filmde Saklı'da çıkmış... ...Saklı'da bir şekilde çıkmış... ...hatta Loren bile çıkmış yani... ...ben Gerçi... çok bilinçli yaptığını ha. zannediyordum... Valla binişli yapmadım diyor ki. bilinçli yaptığı zaman bunu çok söyleyen bir şey. Ee, bütün evet. o kitabı da yeni okudum. Haneki Haneki anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Haneki'nin ne kadar e, mütevazi ve rahat olduğunu bildiğim için çok doğru bir cevap verdiğine <gülüyor> inanıyorum. Hakikaten filmi düşünmemiş yazarken ama hmm. belli ki aklındaymış. Biniş dışından sızmış yani senaryoya sızmış o şekilde. Evet. Gerçi Loran konusunda haklı. Yani Loran'ı oradan almamış olması lazım. Çünkü bütün filmlerindeki karakterlerin isimleri hep aynıdır değil mi? George evet, seviyor, A evet. bilmem Anne Loran <gülüyor> mıdır? Yani o çok zaten evet. orada başlamış bir soyadı değil. Tamam. Evet. Bu arada biz e, vaktimizi bayağı bayağı tüketmiş durumdayız. Öyle mi? O evet, zaman bak, 53. dakikanın ha, zaman sonundayız. Bağlayalım. Sen bağlayıcı cümlelerini yap. <gülüyor> Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Yok e, Vallahi ben her şeyi söyledim aşağı gırı. sadece söyleyeceğim bir tek şey vardı bu video kamerayla ilgili hı. olan mesele e, filmin sonunda e, o karakterle yüzleştiğinde o karakter ona video kamerayla bakar. Hı hı. O anda anlarız ki o bütün filmleri çeken de e, bizim adamdır zaten. Hı hı hı. Çok teşekkürler Mehmet ben bence jim, çok güzel ben, çok bir program oldu. Evet. Ee, programı Ramsteinla kapatalım istiyorum. Rammstein'in Rammstein şarkısıyla. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.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 Azolja ve sunan, čuneti program destek Bir veya daha fazla programa destek ki 41,